İyi akşamlar. Müzik Tüneli'ne hoş geldiniz. Müzik Tüneli bugün e, ilk programını yapıyor. 50. 3. yayın döneminde e, açık radyomu, radyonun yeni programlarından bir tanesi olacak. Programı ben e, Sezai Başar'la birlikte sunacağım. İyi akşamlar Sezai. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah güzel bir saat geçireceğiz beraber. Evet, e, Biraz programı ben tanıtayım. Müzik Tüneli bir rock müzik tarih programı olacak. İşte dünyanın çeşitli ülkelerinde 1968'den başlayacağız. O tarihten beri dinlenen rock müziğini her haftaya bir yılı sığdıracak şekilde işleyeceğiz. Böylelikle 52 hafta sonunda bugüne ulaşacağız. Yani 2022'de 52 programı inşallah bitirmiş olacağız. Programın içinde küçük Küçük köşeler olacak. O yılın en önemli rock müzik olayları, o yıl doğan, ölen rock müzisyenlerin anılması gibi. Her hafta bir de müzisyenden, bir müzisyenden o, o yıla ait bir parça seçmesini isteyeceğiz. Onlar bize sesli katılabilirler veya onların seçimini biz anons edeceğiz. Ee, evet, Sezai ne, nasıl, ne ekleyeceksin? Evet, Amerika ve İngiltere'nin hakimiyetinde geçen Rak, caz ve progresif müziğin diğer ülkelerde nasıl dinlendiğini araştıran ve sunan bir program olacak müzik düneli. Örneğin Macaristan'da 1968'de dağılan grupların yıllar sonra nasıl buluştuğunu, yollarının nasıl kesiştiğini, dönemsel hareketleri bazen plak çıtırtılarıyla anlatmaya çalışacağız. İlk olarak Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Benelüks ülkeleri, İtalya, İspanya... Macaristan, Polonya ve Yunanistan'ı elbette ki Türkiye'yi ele alacağız. Zaman zaman Japonya'ya, Avustralya'ya veya Arjantin ve Brezilya'ya uğrayacağız. Ee, şimdi ilk parçamıza geçmek istiyoruz ve hemen İngiltere'den Zombies grubunun Time of the Season şarkısını dinleyeceğiz. 1968 yılında kaydettikleri Odyssey and Oracle albümlerinden bir parça Time of the Season. Dar bir bütçeyle ve çok kısa sürede kaydedilmesine rağmen albüm çok başarılı oldu. Halen günümüzde de sıklıkla dinlenmekte özellikle bu şarkı. Grubun 2019 yılında Rock and Roll Hall of Fame e dahil edildiğini hatırlayalım. Ve grubun vokalisi Colin Blundstone Alan Parsons Project'in albümlerinde çalıştı. Ve ileride 1982 yılı programında çalacağımız Old and Wise parçasında vokalleri yaptı. Grup elemanlarından Rod Ergent ileride kendi adına bir grup kurarak başarılı oldu. İşte Rod Ergent bestesi Time of the Seasons adlı parçasıyla The Zombies bizi 60'lı yılların büyüsüne götürüyor. It's a time Of the season When love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasure hands To take you in the sun To promised lands To show you everyone It's the time Of the season What's your, What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy Is he rich like me? as he take us he taken Any time? Any time, time? To show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He is. he rich like me? Has he taken? Has he taken? Any time? Any time, any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. Zombies çok güzeldi. Sezai güzel bir seçim yapmış. Ben biraz nasıl işlediğini anlatmaya çalışayım bizim metodumuzu şöyle ki ülkeleri bölüştük Sezai ile ben. O bazı ülkeleri aldı, ben bazı ülkeleri aldım. Şimdi tabii Amerika ve İngiltere çok önemli olduğu için onu bir önce paylaştık. O İngiltereyi aldı, ben Amerika'yı aldım. Bir süre sonra değişeceğiz belki. Bu ülkelerde önemli müzik olayları oluyor. Ama çok güzel bir seçim yapmış İngiltere için. Ben de Amerika için tabii bir şey seçtim. Onu birazdan size sunacağım. Önemli bir olay var. O sene Grammy tarih, 1968'den tabii bahsediyoruz. 1968 yılında Grammy tarihinde ilk defa bir rock albümü ...bu ödülü kazanıyor. O da kim? Beatles'ın... ...Serge Pepper's Lonely Hard Club Band albümü. Bunu da... E, ...hatırlatarak... ...ben kendi e, seçkimi... ...şimdi söyleyeyim. Amerika'ya e, geldik. Amerika için o yıl... E, ...önemli bir yıl. Tabi siyasi çok... E, ...olay oluyor ama... ...benim seçtiğim parça biraz... E, ...onlara daha yetişememiş bir parça... E, Otis Redding 1968 yılında ölüyor çünkü. Hatta 67 pardon, e, aralığında ölüyor. Parçası 68'de, işte, hepinizin bildiği e, Duck of the Bay, yani Sitting on the Duck of the Bay diye de bir bilinen parçası. Otis Redding bu parçayı yapıyor, e, hazırlıyor, bir konsere gitmek üzere bindiği e, uçak düşüyor. Ama parçası 1968'in en iyi parçası seçiliyor. Bir numaraya kadar yükseliyor. Otis Redding 1941 doğumlu. Georgia doğumlu. müzede de çok erken yaşlarda başlıyor. İşte dediğim gibi bu kaza o, o, çok kısa bir şey var. Ya 62 ile 69 yılları arasında sadece müzik yapabiliyor. Bu parça benim 68 için herhalde çok e, beğeneceksiniz, dinliyoruz. Otis Redding, Dock of the Bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships rolling Then I watch them roll away again, yeah I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Wasting time, time. I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to live for And it looks like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on the dock of the bay Wasting time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 at the dock of the bay watching the tide roll away Ooh. And sitting on the dock of the bay wasting time Macaristan'dan seçtiğimiz şarkı Gabor Sabo'nun Fire Dance adlı çalışması. Sanatçının 1968 yılında çıkardığı ve klasik ve pop tarzındaki şarkılarını yorumladığı Dreams albümünden. Jim Stewart'ın gitar çalışıyla zenginleşen parça, İspanyol besteci Manuel de Falla'nın 1915 tarihinde bestelediği Danza Ritual del Fuego. Ritual Fire Dance adlı eserin bir uyarlamasıdır. Albümün kapak çalışması İngiliz illüstratör John Easton'ın Vision adlı çalışmasıdır. Dinliyoruz. Sıra şimdi e, Fransa'ya geldi. Fransa için bir parça e, hazırladım. E, yalnız 1968 yılının önemli müzik olaylardan bir tanesini e, araya düşmem gerekiyor. O da şu ki Pink Floyd'un ünlü söz yazarı, gitaristi ve vokalisti Sid Barrett hastaneye kaldırılıyor. Ve müzik hayatı bitiyor. İşte o tarihten itibaren de gruba ünlü David Gilmour katılıyor da daha sonra ayrıldı tabi de ama 1988 yılının çok önemli bir müzik olayı bu Fransa'ya gelirsek Fransa'da da bildiğimiz tarzda rock müzik aslında çok yok denilebilir İngiltere'de Amerika'da olduğu veya Avustralya'da bile olduğu kadar diyeyim Amerika'yı taklit yani deney Amerika İngiltere'nin müziğini deneyenler var. Adam Mitchell, Johnny Halliday, Boris Vian gibi temsilciler var. Daha sonra bunlara Jacques Dutron, Michel Polnareff, Serge Gensbourg katılıyor. Jacques Dutron'un bir parçasını seçtim. 1968 yılı hakikaten ben de o yıllarda Belçika'daydım ve bu parça benim için de çok farklı bir tarz olarak gelmişti. Ne yıllarca da bu devam etti. Ben radyoda çok, çokça da parçayı e, çalmışlığım vardır. Evet, şimdi Jacques Dutron dan dinleyelim. Ile Senkör Paris Sevey ya da kısa adıyla Paris Sevey. <gülüyor> Il est 5 Paris s'éveille Paris s'éveille Les travestis vont se raser Les stripteaseurs sont raviés Les traversins sont écrasés Les amoureux sont fatigués Il est 5 Paris s'éveille Paris s'éveille Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leurs glaces Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5h Paris Paris Seveye Les banlieusards Sont dans les gares à la villette On tranche le lard Paris By night Regagne l'écart les, les boulangers Font des batailles. Il est 5 à... Paris Seveye Marie S'éveille La tour Eiffel a froid aux pieds L'arc de triomphe est rallimé Et l'obélisque est bien dressé Entre la nuit et la journée Il est 5 heures Marie S'éveille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 1968 yılının kayda değer bazı olaylarına incelersek en önemlileri bize göre Martin Luther King'in öldürülmesi ki bunun protest müzeye bayağı büyük bir etkisi oldu. Hatta olimpiyatlarda iki Amerikalı atlet madalya töreninde siyah eldivenler giyerek bu olayı protesto ettiler. İleride bir programımızda. Bu olaydan esinlenerek yazılan bir şarkıyı çalacağız. Evet, Robert Kennedy'nin öldürülmesinden bahsediyoruz. Ve de Space Odyssey filminin gösterime girmesi de bir başka önemli olaydı. Şarkımıza gelirsek, 1968 yılında Belçikalı The Pebbles grubunun ilk albümünde yer A. Seven Horses in the Sky grubun gitarist ve vokalistleri Fred Becki ve Bob Bobov tarafından yazılmış bir şarkı. Saykilerdeki sözleri var ve müziğin tarzı da öyle. Yedi mor renkli atın yeşil bir gökyüzünde yarış yapmasını anlatıyor şarkı. Belçika'nın top 30 şarkı listesinde 11 hafta boyunca 5. sırada tutunma başarısını gösterdi şarkı. Dinliyoruz. Merhaba, ben Ruhi Ergunalp. Eski Açık Radyo, eski Açık Şemsiye programcısı. Şimdi size Levent'in ve Sezai'nin yeni yapmakta olduğu program için bir parça seçmem rica edildi, onu sunacağım. 1968 yılından bir parça. 1968 yılı tabii ki benim için önemli, birçoğumuz için olduğu gibi. Ben gerçi 11 yaşındaydım, daha ortaokula yeni girmiştim. Ancak önemli bir seneydi. Avrupa'da, Amerika'da öğrencilerin protestoları hatta dünya çapında yayılmıştı. Ve o sırada birkaç rock parçası dikkat çekiyordu. Bunlardan bir tanesi, Jimi Hendrix'in Bob Dylan kavramı olan All Along the Watchtower idi. Bir diğeri de the Rolling Stones'un Sympathy for the Devil idi. Şimdi ben bunlardan bir tanesinden bir tanesini seçmek durumunda kaldım. ...Sympathy for the Devil'ı seçtim. Çünkü sözleri itibariyle bana o devri çok güzel anlatıyor. İkincisi, ironik bir gitar solosu var. Ee, ve e, gerçi e, canlı versiyonunda, konser versiyonlarında... ...tamamen değişik, hiçbir alakası olmayan... ...bambaşka bir gitar versiyonu var. Gitar solo versiyonu var. O da ayrıca ikonik bir, bir şey, e, solo. E, dolayısıyla e, bu... E, Kapsamda yeni programda bu tünelde karşıdan gelen ışığın tren ışığı olmaması ümidiyle iyi yayınlar diliyorum sevgili Sezai'ye ve sevgili Mehmet Dönmez'e. We're bu güzel seçki için çok teşekkür ederiz. Bizim de çok bayıldığımız, çok sevdiğimiz grup tabii ki Rolling Stones. Şimdi Polonya'ya geldik. Polonya'da 1968 yılında rock var. Rock müzik yapan gruplar var. Bunlardan bir tanesi Breakout. Breakout o yıl kuruluyor. 1968'de kuruluyor. 1980 yılına kadar da 10 albüm çıkarıyorlar. Polonya'nın ilk rock müzik grubu diye biriz ona. Şimdi breakout'tan bir parça hemen dinleyelim. Parçanın adı Kid Malin Chlupszyn. Yani ben küçük bir küçük çocukken Polonya dinliyoruz. Breakout. <gülüyor> Ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł Najważniejsze co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej Kiedy byłem, kiedy byłem dużym chłopcem, hej Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł Sam serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. En önemlisi, o güçlü bir fırtınanın güçlü Kanada'dan seçtiğimiz şarkı ünlü şair ve besteci Leonard Cohen'den. Solon Meryen, Norveçli yazar Meryen Ihlen için Leonard Cohen tarafından yazılmış bir şarkı. Ihlen, Cohen'in 60'lı yıllarda tanıştığı ve beraber yaşadığı eski sevgilisi. Ölüm döşeğinde yatarken Cohen ona bir mektup gönderip yakında seni takip edeceğim der. Ihlen, 2016 yılında vefat ediyor. Cohen ise İhlen'in ölümünden sadece 3 ay kadar sonra maalesef sevdiğine verdiği sözü tutarak aramızdan ayrılıyor. Leonard Cohen mektubunda İhlen'e şunları söylüyor. Sevgili Meryem, senden sadece biraz uzaktayım ama neredeyse elini tutacak kadar da yakınım. Bu yaşlı adam da artık hayatla uğraşmaktan vazgeçti. Tıpkı senin de yapmış olduğun gibi. Aşkını ve güzelliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Ama sen bunu zaten biliyorsun. Sana daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Umarım seyahatin kolay ve rahat geçer. Seninle gittiğin yerde buruşuyoruz. Sonsuz sevgiler ve saygılar. Senin Leonard'ın. Come over the window my little darling But you make me forget so very much I forget Yunanistan'a geldik. Yunanistan'da o yıllar 1968'de rock müzik daha henüz işte İngiltere Amerika'da işte olduğu kadar gelişmemiş durumda veya anladığımız türde de gelişmemiş durumda. Bir Türkiye'de olduğu gibi o Anadolu rock tarzı halk müziğinden yararlanan yeni ses deneyen müzisyenler var. Bunlardan en güçlülerinden bir tanesi Dionysis Savopoulos, ondan bir parça ben seçtim. Rebetiko'yu böyle rock müzik ile birleştiren bir sanatçı, onun bir parçası şimdi geliyor. "Top Erevoli Tu to Trellu" the, the Fool's Garden, yani delinin bahçesi de çevirebiliriz. Dinleyelim. Κάτι μυστικό Κάτι πλούσιο και παράξενο Σαν το πίο του βυθού Αμφισμένες κερασιές Κι' απόγευμα ζεστό Και πολύχρωμο χορτάρι ναι. Για να ποτίμησο, άμαξα για κάτι σπά, βγουν απαλά <χει> και μας φαίνουνε <χει> σας <σε> ενανέ, <σένα, ναι. χει> στα μέρη <χει> τα παιά <χει> στο γαλάζιο. Χρόνο σου μανδύα, φοράς και σε δυο λιοντάρια ήμερα τα πόδια σου ακουμπάς. και αρρωστησα και πέρασα πολλά τώρα όμως πλάι σου και πάλι περπατώ μέσα στα χρώματα του κύπου σου και δίπλα στο νερό How much I ya ne skivi και με φιλάς για τη νύχτα με σκεφάζεις ναι και με παρηγοράς 1968 yılında Doğan ve Ölenlerle ilgili köşemize geldik. Doğanların arasında Genesis'in üçüncü şarkıcısı Ray Wilson 8 Eylül'de, Radiohead'in söz yazarı, besteci ve solisti Tom York 7 Ekim'de doğmuşlar. Aramızdan ayrılanlar arasında 27 Mayıs'ta Amerikalı R&B şarkıcısı Little Willie John 15 Haziran'da meşhur cihaz gitaristi Wes Montgomery, 1 Aralık'ta da Türklerin, bizlerin sevgilisi Dario Moreno aramızdan ayrılmışlar. Bu yılla ilgili ülkemizden de bir şarkı seçmek ve paylaşmak istedik ve Barış Manço tarafından yorumlanan Kızılcıklar Olduğumu şarkısını seçtik. Bu şarkının Bahayettin Kabahasanoğlu tarafından Güne Bakış için yazdığı bir yazıdan küçük bir alıntı yaptık. Şöyle diyor kendisi, Trakyalı delikanlı Karadeniz'de askerliğini yaparken sevgilisi kızılcıklar oldu mu diye sorar mektubunda. Kızılcık, sonbaharı hatırlattığından havaların da soğumaya başladığını anlarız. Bu yüzden gönderdiği çorapların ayağına olup olmadığını da merak etmektedir. Böylece Edirne-Keşan yöresine ait bir türkü doğar ve çok sevilir. Dört yana dalga dalga yayılır. Hemen hemen tüm sanatçılar şarkıyı repertuarlarına alırlar. Zeki Müren, Bediye Akartürk, Tanju Okan, Haluk Levent ve Candan Erçetin. Fakat türküyü o kendine özgü yorumuyla bizlere yeniden sevdiren Barış Manço olur. Dinliyoruz. Kaçırmalım kız güzel ama anası olmamalı. Mendli eline mendl verdim geline. Karasına yollamış. Yar benim elerime. Oh oh oh oh, oh. gelir taşlıktan çıkmış başlığı Avustralya'ya geldi. Avustralya'da 1968 yılında ciddi rock müzik yapan gruplar var 1962'den itibaren ee, görülüyor. Şimdi dinleyeceğimiz grup The Easy Beats 5 Avustralyalı müzisyen tarafından kuruluyor. Ee, 64 yılında kuruluyor. Ee, daha sonra gruptan 2 e, eleman ayrılıyor ve bunlar Zaten daha sonra e, Wanda ve Young diye bir, bir e, grup kuruyorlar. O, o şekilde yollarına devam ediyorlar. Burada önemli olan bir, bir güzel bir anekdot var. O da şu, e, Die Straits'in meşhur parçası Saltans of Swing'de e, gitar George dediği ve Harry diye bahsettiği isimler de işte bu iki kişi. Yani Harry Wanda ve George Young. Da, da Straits, e, Mark Knopfler bunları e, anlıyor. Dinleyelim. The Easy Beats'ten geliyor. Good Times. Ach hello, how are you? Is man of so Easy Beats'u überhaupt nicht gefasst? Hier <gülüyor> ist eine heiße Nummer. Good Times mit den Easy Beats. Everybody sing. Everybody do, do, do. Mine. I'll marry, Mary, wanna be with you son parçamızı dinledik ve 1968 yılını işlediğimiz müzik tüneli bu haftalık sona erdi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler Levent. Birinci geleneksel programımızı dinlemiş oldunuz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.